Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Fatiha Suresi tefsirine Elmallah Hamdi Yazır'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta takip edenler biliyorlar. Geçen hafta Rabbul Alemin cümlesi, cümleciğinin efendim, Rab kısmını okumuştuk. Bu haftada Alemin ile ilgili yorumlarını inşallah göreceğiz. Elmallah Hamdi Yazır'ın bitirebiliriz diye ümit ediyorum. Allah'tan yardım istiyorum ve kendime e, efendim, tekrar tekrar hatırlatıyorum. Kesme, araya girme ve bir bölümü hiç olmazsa bir derste bitir diye. E, yani daha Fatiha'nın e, Besmele'yi birinci ayet sayarsak ikinci ayetindeyiz. Elhamdülillahi diyebildik, e, Rabbil Alemin diyemedik henüz. E, Rab kelimesinin terbiye anlamına geldiğini ve terbiyenin e, muhtebasını, ee, efendim Rab dendiğinde kastedileni, e, günlük dildeki kullanımını, Cenab-ı Hak için e, onun ismi olarak geldiği anlamları geniş geniş okumuştuk. E, bugün geçeceğimiz bölüme bağlama sadedinde son paragrafı okuyarak başlıyorum Rab'la ilgili. Şöyle söylüyor e, Elmanlı diye yazır. Terbiye bir şeyi kademe kademe tedriç ile kemaline eriştirmektir ki bunun eseri ıstıfa ve tekamül olur yani kademe kademe e, efendim mükemmelliğe ulaştırmak üzere kademe kademe arındırmak kademe kademe fazlalıklarından kurtarmak ve mükemmelleştirmek eksikliklerini tamamlayarak onu mükemmelleştirmek yani ıstıfayı seçkinlik arın, arınmış seçilmiş e, diye düşünebiliriz tekamülü de e, geliştirilmiş diye düşünebiliriz Aleminin her kısmında ise terbiye ve tekamül kanunlarının cereyanı her an ve her lahza meşhuttur. Gözlemlenmektedir, şahit oluyoruz diyor. Neye? Terbiye ve tekamül kanunlarına nerede? Aleminin yani alemlerin her kısmında. Arkadaşlar burada e, tabii ben e, çok tartışmalı bir konuya e, haddim olmayarak girmek istemiyorum. Çünkü bazı konulara girebilmek için en azından müsbet bilimlerin son durumunu hiç olmazsa bilmek lazım. Yani detaylı bir ilim adamı kadar olmasa da hiç olmazsa haberdar olmuş bir kişi olarak kadar da olsa bilmek lazım. Fakat ben o kadarına da sahip olduğumu düşünmüyorum. O nedenle o tartışmalara girmek istemiyorum ama merak edenleriniz için bir ışık tutsun diye Elmalıda Hamdi Yazır'ın aslında Rabbül Alemin e, ifadesinin, Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatının tefsirinde e, tekamül nazariyesi dediğimiz, onun Türkçesini biliyorsunuz söyleyince kıyametler kopuyor. Tekamül nazariyesi deyince kimse pek ses çıkarmıyor ama evrim teorisinden bahsettiğini bilelim yani. E, efendim e, merak edenler Kendileri e, efendim, üzerinde çalışarak, karşılaştırarak ne demek istediğini satır satır okuyarak, çünkü ben size bir de satır satır okumadığımı söylemiştim. Efendim satır satır okuyarak inceleyebilirler. Şimdi bu bakış açısıyla da dinleyin yani söylediklerimi. E, ve e, bugün tekrar size anlatmak için e, dersten önce bakarken efendim e, tekrar hatırladım. Ben Elmalı Hamdi Yazır'ı ilk okuyuşum ün e, üniversiteye yani ilahiyat fakültesine başladığım yıldı. Şöyle oldu dersimize giren birkaç hoca bize isimlerini hatırlayamadığım hocalarımız işte muhakkak elmalıyı okumamız gerektiğini eğer ilahiyatçı olacaksak o tefsiri okumamız gerektiğini bizim dilimizde yazılmış Türkçe yazılmış en kıymetli tefsirlerden biri olduğunu çünkü Türk olup yani Osmanlı ulemasından tefsir yazanlar var ama Arapça yazmışlar. Efendim Türkçe yazılmış çok kıymetli bir tefsir olduğunu söylemişlerdi ve bunun üzerine ben e, ilahiyat e, fakültesi birinci sınıf öğrencisiyken bu tefsiri kendi e, kıt imkanlarımla onu da söyleyeyim ben e, arkadaşlar burslarla ve e, biraz da dışarıya dikiş dikerek okumuştum. E, efendim o şartlar içerisinde bu tefsiri edinip e, okumaya başladım. Ee, tabii ki yani o aç, açıp başladığımda bütün böyle satır satır anlayım, anlamıyordum yani. İlahiyat fakültesine evet iyi bir donanımla gitmiştik ama sonuçta yine de birinci sınıf öğrencisiyiz. Ee, Osmanlıca bir sözlük alarak efendim tek tek bütün kelimelere o sözlükten bakarak e, birinci cildi böyle satır satır bitirdiğimde e, aşağı yukarı artık anlamaya başlamıştım, çözmüştüm yani. Ee, Allah rahmet eylesin. Fuat Sezgin Hoca da Arapça öğrenmesini böyle anlatıyor bir hatıratında, hatıralarından birinde. Efendim dolayısıyla e, siz de yapabilirsiniz. Yani lütfen merak edin, lütfen her şeyi inanın yani şu e, sosyal medyada özel mesajlar yoluyla bize sorduğunuz sorulara baksanız e, o soruların şöyle bir fotoğrafını çeksek yani herkes için söylemiyorum ama genelde ee, resmen sahibinin tembelliğini haber veriyor soru. Yani sahibinin e, nasıl diyelim hazırlopçuluğunun fotoğrafı gibi. Yani en ufak bir araştırma dahi yapmadan, en ufak üzerinde bir dakika bile düşünmeden yani bir dakika düşünse yani mesela işte bir post yazıyorum o posta var olan bilgiyi bana tekrar soruyor yani o postu bir kere daha dikkatli okusa ilgisini çekmiş diyelim ki konu veya oradaki duyuru hani bir kez daha okusa saati yazıyor işte nasıl ulaşılacağı yazıyor hangi sayfada olacağı yazıyor yani adres var ama onlar için bile tekrar mesaj yazıyor. Hani böyle bir e, çağda ey vaiz sen kime diyorsun yani oturun elmalıyı hamdi yazırı o ok elmalı hamdi yazırı okuyun diye e, kendi kendinize araştırın işte merak ediyorsanız lütfen detaylarına bakın diye kime diyorsun ama işte bizim işimiz demek arkadaşlar ve muhatap da yani her sözün muhatabı da her zaman dinleyicilerin tamamı değildir. E, oradan e, bu sözü ciddiye alacak olanlardır zaten. Cenab-ı Hak'ta ey insanlar dediğinde bütün insanlar onun o ayetin iç, muhtevasına, içeriğine e, bakıp hemen koşa koşa yapmıyorlar. Öyle değil mi? Orada yazılanı e, biz de söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Yani Elmalı Hamdi Hazır'ın, tekrar edeyim arkadaşlar Rabbul Alemin tefsirinde yaklaşık bir 15 sayfaya yakın yani 10 küsur sayfa e, efendim Alemlerin, Rabbi olan Allah Teala'nın bütün varlık alemini aşamalardan geçirerek nasıl tekamül ettirdiğini anlatıyor. Ve tekamül nazariyesinin inkar anlamına gelmeyeceğini de anlatıyor. Efendim o gelmemesi gerektiğini yani tekamül nazariyesinin. Yaratıcıyı inkarı zorunlu olarak doğurmadığını anlatıyor. E, tabii ki kendi çağındaki yani bundan yaklaşık 100 yıl önceki bilimsel e, bakış açısıyla anlatıyor. Bunu e, bugünkü e, teorilerle bugünkü yani bilimin geldiği bugünkü noktayla birleştirmek de e, efendim e, genç arkadaşlarımızın yani bilimsel e, bu konudaki bilimsel çalışmaları da takip eden tefsircilerimizin. E, kelamcılarımızın e, efendim e, acilen yapması gereken bir iş. Evet. E, böylece sorumluluğu da üzerimden attıktan sonra sadece bir okuyucu olarak efendim size Elmalı Hamdi yazarı aktarmaya devam edeyim. E, tekrar edeyim son cümlemi. Aleminin her kısmında ise alemlerin her kısmında ise terbiye ve tekamül kanunlarının cereyanı ya terbiye neydi? Yukarıda söyledi. Kademe kademe bir şeyi mükemmelleştirmek, ıstıfa ve tekamül. Ee, kanunların cereyanı her an, her lahza meşhuttur, gözlemlenmektedir. Ve binaneley böyle bir kudreti i baliganın rububiyyeti şuun alemde sevk, şek ve şüpheden azade olarak okunmaktadır. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela... Bir odayı düşünelim biz. Yani ben kendi hayal gücüm nispetinde bir benzetme yapayım şimdi size. Bu odada mesela ne var? Bir koltuk, bir masa ve iki sandalye var eşya olarak. Şimdi bu odadaki eşyayı büyütmeye başlıyoruz. Ama hepsini aynı ölçekte ve birbirleriyle olan münasebeti hiç bozmadan. Ve bunu sonsuza kadar yapıyoruz bunu bütün alemlerle kıyaslayın ve o alemlerdeki sonsuz sayıda varlıkla e, düşünün e, en başta Fatiha'nın başlarında hatırlayacaksınız Elmanlı Hanım'da yazır bir şey söylemişti merhum demişti ki alemde öyle bir nizam vardır ki bir şey her şey için ve her şey bir şey içindir allah Teala böyle bir sistem kurmuştur. Yani buna biz ne diyoruz? Varlığın Varlık zinciri diyoruz. Yani işte bir ağaç türünü siz yok ettiğiniz zaman bir böcek... Uyduruyorum şu anda ama tamamen. Bir böcek türünü yok etmiş oluyorsunuz faraza. Bir böcek türünü yok ettiğinizde işte bir sinek türü çoğalmış oluyor. O sinek türü çoğaldığında işte şu oluyor falan. Böyle zincirleme olarak gezegenlerin düzenine kadar etkileyebiliyor bu yani her şey her şeyle ilgili bir organizma düşünün bedeninizi mesela işte şimdi yeni yeni değil mi vücudumuzun sistemleri hakkında bilgi sahibi oldukça kavruyoruz bazı şeylerin önemini mesela işte dişlerinize düzgün bakmadığınızda bu böbreklerinizi de etkileyebiliyor akciğerinizi de etkileyebiliyor kalbinizi etkileyebiliyor işte ağzınızdaki bir iltihap kalp romatizmasına veya işte aranızda sağlıkçılar vardır şimdi haddi aşan şeyler söylemeyin bir sürü başka şeylere sebep olabiliyor. İşte deriniz çok önemli bir organınız işte onun toksik maddelere maruz kalması işte bir takım kimyasallara maruz kalması uzun süre. Ee, vücudunuzda bir takım e, olumsuzluklara sebep oluyor, karaciğerinize, kan dolaşımınıza, oradan diğer organlarınıza vesaire. Nasıl ki organizma bir bütün ve burada bir diş, bir saç, bir deri, e, e, o bütünü inanılmaz bir şekilde etkiliyor. Her bir organ diğerinin sağlığını ya da sağlıksızlığını etkiliyor ve belirliyorsa, bütün alem de böyle ve bu bütün alem tekamül ediyor. Yani şöyle düşün. Bir saat gibi mesela yaratılmış ve donmuş. Artık o vaziyette sonsuza kadar bu şekilde tık tık tık tık çalışacak. Böyle değil. Yani bir taraftan hücreleriniz yenileniyor, bir taraftan e, bu yenilenme yavaşlıyor. Yavaşladığı zaman yaşlanıyorsunuz, sizin yerinize başka insanlar geliyor. İşte o sırada dünyada, atmosferde bir takım olaylar oluyor, okyanuslarda bir takım olaylar oluyor, ormanlarda, işte yağmur ormanlarında bir takım olaylar oluyor veya e, kara deliklerde bir takım olaylar oluyor ve bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Hepsi. Ve o düzen... Yani sayısız varlığın sürekli hareket halinde olduklarını hem iç dünyalarında kendi varlıkları hareket halinde hem fiziksel anlamda hareket halindeler. Yani durağın hiçbir şey yok evrende ve bu sürekli değişim ve dönüşüm birbiriyle olan ilişkilerini etkilemeyecek şekilde hesaplanmış. İşte bu neyi gösteriyor? Böyle bir kudreti i baliğanın çok yüksek, her şeye gücü yeten, her şeyi kuşatan bir kudretin rububiyetini şu unu alemde, bütün o varlık, alemdeki hadiselerde, alemde cereyan eden hadiselerde şek ve şüpheden azade olarak okumaktayız diyor. Ve işte Rabbül Alemin, peki e, insanlar... Yani bir takım bilim adamları, mesela ateist bilim adamları var, tanrı tanımaz bilim adamları var. Ee, bizden çok daha iyi bu evrendeki işleyişi kavradıkları halde nasıl oluyor da inkar ediyorlar? Niye inkar ediyorlar? Ee, yani... Bütün varlık alemi, bütün o afaki ayetler Allah'ın varlığını bangır bangır yani bir yaratıcının daha doğrusu, bir yaratıcının Allah demesin adına ama bir yaratıcının, bir gücün, bir kudretin, bir zekanın bir e, her şeye hakim ve her şeyi düşünmüş ve yaptığı her şeyde hikmetli olan bir kudretin varlığını nasıl inkar edebiliyorlar ve bunu nasıl açıklıyorlar kendilerine tabi oturup onlarla konuşmuş değilim okuyabildiğim gözlemleyebildiğim kadarını söyleyeyim arkadaşlar acizane kanaatim yanılıyor olabilirim tabii ben bir vaize olarak kendi köşemden söylüyorum bunu acizane kanaatim arkadaşlar inkarı inkarın sebebini ben akli olduğunu düşünmüyorum. Ben inkarın sebebinin ahlaki yani nefsani olduğunu düşünüyorum. Yani e, yaratıcıyı kabul ettiğiniz zaman onun bir takım zorunlu sonuçları var. E, tutarlı düşünen bir akıl için kendisiyle çelişkiye düşmek istemeyen bir akıl için o e, yaratıcıyı kabul ettiğiniz zaman yaratıcının vahtaniyetini kabul ettiğiniz zaman onun bir onun insanlığı bilgilendirmek için peygamberler göndermesini kabul ettiğiniz zaman onun arkasından gelecek e, epey bir e, zorunlu sonuçları var sizin hayatınızı etkileyen sonuçları var ve tabi burada bir parantez açıp öz de yapalım arkadaşlar dinler de yani böyle hani umumi olarak şimdi çünkü herkesin işte Kanadalı bir bilim adamının da Allah'ın varlığını görüp oradan hepsinin zorunlu olarak Müslüman olmasını falan öyle bir hayal kurmuyoruz değil mi arkadaşlar yani inanç deyince din deyince akıllarına ne geliyor en yakınlarındaki din akıllarına geliyor ve dinler de çok Hani olumlu müspet bir şey tablo çizmemişler tarih boyunca. Dolayısıyla bir, pek çok tabi o Tanrı tanımayanlar şimdi burada yanlış sözler de söylemekten çok korkuyorum. Onun için böyle dilim dolaşıyor farkındasınızdır konu zor. Tanrı tanımayanlar arkadaşlar ve bunun bunlar da ikiye ayrılıyor genel olarak bir hani kendisi inanmıyor ama kimsenin inancına müdahale etmiyor ve bunu tartışmıyor bu konuyu tartışmıyor çünkü. Kendini o konuda şey bulmuyor yani yetkin bulmuyor ve başkasının inançlarını, Yanlışlama konusunda cüretkar değil. Bir böylesi var. Bir de bunun propagandasını yapan yani inanmayan ama bunun propagandasını yapan insanların inancını zedelemeye çalışan, insanların akıllarını bulandıracak sorular soran ama yine o soruları da sormalı ve biz o sorulara da cevap vermeliyiz. Bunlar aklımızı bulandırır aman uzak duralım diyenlerden değilim arkadaşlar. O sorulara eğer siz cevap bulmazsanız çoluğunuzun çocuğunuzun zihnine o sorular ulaşacak. Çünkü şu anda her şey dünyada serbest bir şekilde dönüyor. İnternet böyle bir şey demek. Bugün çıkmazsa yarın çıkacak çocuğunuzun karşısına ve siz o soruyla muhatap olacaksınız. Doğrudan doğruya size sorulacak, bize sorulacak o sorular. Onun için onları da görmezden gelmemeliyiz, hazırlıklı olmalıyız yani. Ee, en azından çoluğumuz çocuğumuz olmasa bile kendi tutarlılığımız açısından, kendi e, Müslüman sorumluluğumuz açısından bunu yapmalıyız. Eli kalem tutanlar, hiç olmazsa okur yazar olanlar yani tırnak içinde okur yazar olanlar. E, o soruları da ciddiye almalılar ama şöyle e, yapıyorlar, işte bu tanrı tanımazlar. Tarih boyunca dinlerin yol açtığı savaşları... Işte işte dinler yüzünden insanların çektiği acıları, din savaşları yüzünden insanların din yüzünden dini inançları yüzünden birbirlerini dışlamaları ve toplumda kardeş kardeşe düşen düşüren bir takım olumsuz örnekleri, özellikle Avrupa tarihinde çok fazla var bu. Efendim bunları sürekli öne çıkararak işte kilisenin bilhassa yaptığı ve başka bir takım dünyanın başka yerlerindeki bir takım dinlerin yaptığı işte din adamları sınıfının bir e, üst sınıf olarak toplumu ezmesi toplum işte Gül, Gül'ün adı romanını okuyun mesela insanlar hiç e, romanı okuyamayacaksanız filmini izleyin arkadaşlar insanlar e, e, kilisenin etrafındaki köylerde açlıktan e, fareleri yerken e, kilisede böyle altınlarla, e, zümrütlerle, yakutlarla döşenmiş e, işlenmiş örtülerin üzerinde böyle altın kadehlerde içilen e, şarapları yenilen yemekleri ve e, onların hepsinin böyle şişman şişman o köylülerin pislik ve e, açlık içinde e, salgın hastalıklarla savaşırken e, kilisedeki ruhban sınıfının e, yaşadığı lüks ve refahı göz önüne serer. E, bunu tabi e, çok çeşitli şey, uyarlamaları var. Dolayısıyla bir de bunlar sebebiyle insanlar Dine mesafeli kalıyorlar bir kişisel sebeplerle yani Allah'a inanırsa peki bunun zorunlu sonucu ne olacak yani Allah'a Allah'a inanıp teşekkür ederim Tanrım iyi ki bu evreni bizim için yaratmışsın harikasın her şey çok güzel sana minnettarım deyip ama şimdi ben nasıl yaşayacağımı ben bilirim bu konuda sen bana karışamazsın karışmamalısın deyip efendim istediği gibi yaşayıp bunlara da deist diyoruz biliyorsunuz Tanrı'yı kabul ediyor ama dinleri kabul etmiyor yani Tanrı'nın kendisine müdahale etmesini kabul etmiyor şimdi deminden beri kaç kere Tanrı dedim kim bilir kaç taneniz rahatsız oldunuz arkadaşlar insanların Rabbül Alemin hakkındaki iddialarını anlatırken orada Allah demeye, Rab demeye, Rabbimiz demeye çok dilim varmıyor. Çünkü bir takım isnatları anlatıyoruz. Yani insanların isnatlarını anlatıyoruz. O yüzden orada Tanrı kelimesini kullanmayı bilhassa tercih ediyorum. Peki arkadaşlar yani ee, bu konu bizim hep gündemimizde olmalıdır. Benim burada iki cümleyle cevap verdiğim kadar, cevap bile sayılmaz. İki cümleyle dile getirdiğim kadar basit olmadığını bilelim. Yani aleminin, bütün bu alemlerin işte bu her bir alem bir nasıl diyelim bir gezegenler sistemi mi? bir evrenden mi bahsediyoruz? Alemler derken birçok evrenler olduğundan mı bahsediyor Cenab-ı Hak? Yoksa işte böcekler alemi, kuşlar alemi, ağaçlar alemi gibi bizim bildiğimiz bu evren içerisindeki mahluk çeşitlerinden mi? Onların mahlukatın sınıflarından mı bahsediyor? O konu da tartışmalı. E, alimler o konuda çeşitli görüşler öne sürmüşler. Fakat ne olursa olsun alemini inceleyen, alemleri inceleyen, bir insan diyor efendim e, yüksek bir kudretin her şeye hakim üst bir kudretin rububiyetini yani bu alemi bir noktadan alıp bir noktaya hiçbir an kendi kendine bırakmayıp çünkü bıraktığı an oradaki düzen ve denge e, alt üst olacak çünkü e, sürekli canlı ve sürekli mesela siz kendinizi bıraktığınızda yani bir hafta bırakın yemek yemeyin su içmeyin uyumayın işte kendinizi bırakın yani ne olursunuz bir hafta sonra? Herhangi bir sistem kendi haline bırakılmaz arkadaşlar. allah Teala onun için Besmele'deki o ilsak üzerinde haftalarca durduk. Besmele'deki B ile Cenab-ı Hak bütün bu varlık alemini kendisine bağlıyor. Ve biz o bağın tepsi, o bağın yani Bismillah'taki B ile e, i̇smillah arasındaki boşluktayız biz. Anlatabildim mi? Orada ne kadar bir boşluk varsa işte o aralıktayız bütün bir evren olarak, bütün varlıklar olarak, bütün yaratılmışlar olarak. O B bizi oraya bağlıyor. Eğer o olmasa o bağ koptuğu anda arkadaşlar işte kainatın alt üst olacağını, bütün varlığın, yani hayal bile edemeyeceğimiz şekilde varlığın sonu, kıyametin kopması bile değil o. Çünkü kıyamette bana sorarsanız var oraya da girmeyelim ama varlık sona ereceğini düşünmüyorum. Yani varlığın boyut değiştireceğini düşünüyorum. Çünkü var olmaya devam edeceğiz muhtemelen. E, haddimiz olmayan laflar etmeye başladık. Metne dönelim. Rabbül Alemin, peki işte bu bilimleri bilenler, fizik okuyanlar, astronomi okuyanlar, biyoloji okuyanlar, bütün bunları bizden çok çok çok kıyaslanamayacak kadar çok detaylı bilenler nasıl oluyorlar da orada Rabbül Alemin'i göremiyorlar? Ona dairdi bu açtığımız parantez kapatıyoruz. Rabbül Alemin denince her insan kendi görebildiği kadar olsun bütün alemine zihninden bir geçit resmi yaptırır. Ve yaptıtırınca behme hal kanunu terbiyeyi görür. Yani o varlıkların aşama aşama aşama aşama her bir varlığın yani mükemmel'e doğru kendi türünün kendi cinsinin kendi varlığının en mükemmel formuna doğru geçildiği aşamaları görür. Demek biz Rabbımızı alemine nazarlayabileceğiz ve fakat alemini de ancak ona izafetle tanıyabileceğiz. Şimdi bu cümleye döneceğim ama şunu söyleyeyim. Orayı bağlamayı unuttuk. E, fakültede birinci sınıfta okudum da ne oldu yani bu tefsiri? Arkadaşlar evrim teorisiyle ilgili e, tartışmaların hiçbiri hiçbir tartışmada rahatsız olmadım. Yani o bakımdan e, sizin de bunu okumanızı tavsiye ederim. Ve evrime inan, e, e, inanmak demeyelim, evrim sonuçta bir iman konusu değil. E, yani e, tekamül fikrini kabul etmenin Allah'ı inkar etmek demek olmadığını, e, sanki tekamülü kabul edersek Allah'ı inkar etmemiz zorunlu imiş gibi bize bunun dayatılmasının bizim, en baştan daha off düşürdüğünü dediğim gibi öğrenciliğimin ilk yıllarında, üniversite öğrenciliğimin ilk yıllarında bu tefsiri okuyarak görmüştüm kendim. İnşallah size de aktarabilirim. <gülüyor> ne dedi son cümlede? Demek ki biz Rabbimizi alemine bileceğiz. Yani Rabbul Alemin dedi ya, alemlerin Rabbi. Rabbini mi tanımak istiyorsun? Alemleri inceleyeceksin. Alemlere nazar kılacaksın. Alemleri tefekkür edeceksin. Oradan Rabbini bilebilirsin. Ve fakat şimdi burada bir döngüsel hareket var. Alemini de ancak ona izafetle tanıyabilirsin. Yani Rabb fikrini devre dışı bırakarak alemini de tanıyamazsın. İşte o yüzden ne oluyor? Din ve inanca kapalı bir bilim arkadaşlar olması gereken yerde... Duramıyor, zarar vermeye başlıyor, bütünle bağını koparmaya başlıyor, bütünle bağını kopardığı zaman yapıcı olmaktan çok yıkıcı olmaya başlıyor. Ee, i̇nşallah ne demek istediğim anlaşılmıştır. Bir takım felasife heyeti, alemin böyle tedrici bir kanunu terbiye ve tekamül takip ettiğini görememiş bir takım felasife heyeti, felsefeciler alemin böyle tedrici tedrici ne? Derece derece, basamak basamak bir kanunu terbiye yani her varlığı en mükemmel formuna maddi ve manevi boyutta en mükemmel formuna doğru götüren bir terbiye kanunu ve tekamül takip ettiğini görememiş. Bunlardan bir kısmı Hepsinin defi olarak sebepli veya sebepsiz birdenbire tekevhün etmiş bulunduğunu, bazı felsefeciler işte bu tekamülü göremiyorlar ve her şeyin birdenbire tekevhün ettiğini, oluştuğunu, bir kısmı da tabiat davasıyla tekevhünü inkar edercesine bugünkü heyet ve nizamı vücudun kıdem ve ezeliyetini iddiaya kadar vardırmıştır. Tekamülü reddedenlerden bir kısmı, her şeyin sebepli veya sebepsiz birdenbire vuku bulduğunu, birdenbire bu haliyle tekevhün etmiş bulunduğunu iddia ediyor. Bir kısmı da tabiat davasıyla yani her şey e, tabiat kendiliğinden oldu. İşte kim var etti tabiat e, diyerek e, tekevhünü inkar edercesine yani Cenab-ı kün deyip de o yaratılış yaratıldığını bu evrenin inkar edercesine bugünkü heyet ve nizamı vücudun kıdem ve ezeliyetini iddiaya kadar vardırmıştır. Yani madde ezeli ve ebedidir vardı ya işte bu e, yoktan var edilemez, varken yok edilemez iddiasına kadar varmıştır bazıları. Bunlara göre mesela insan ancak insandan olur ve insan ezelden beri mevcuttur. Alemde terakki, hiç yorum yapmayacağım buralarda arkadaşlar. Niye? Ben başımı belaya sokayım. Yani tartışmanın tam göbeğine atayım kendime. Hem de donanımım yokken. Sadece okuyorum ve aktarıyorum size. Alemde terakki ve tedenninin manası yoktur. Terakki ilerleme, tedenni düşüş demek. Talep, say ve kesp semeresizdir. Yani bir şey istemeniz, gayret etmeniz, efendim çalışmanız, bir şeyler elde etmeye bakmanız semeresizdir, bir sonuç vermeyecek. Bütün alemde kadimden beri envai mevcudat serpilmiş. Bütün varlık çeşitleri en ezelden beri aleme serpilmiş. Fezada hiçbir nizamı müşterek takip etmeyen ecram, uzaydaki gezegenler hiçbir ortak bir nizama tabi değiller. Ve ecramda La yuhsa her bir gezegende de sayısız envai ekvan, çok sayısız oluş çeşitleri artık neler varsa her bir gezegende bütün tabai mahsusalarıyla, bütün hususi e, tabiatlarıyla, kendilerine özel tabiatlarıyla, yaratılışlarıyla kadim bir cebir ve icabın içinde yüzer giderler. Zorunlu olarak bu şekilde var edilmişlerdir. Gelişmeye kapalıdırlar. Efendim ve bu şekilde ezelden beri sonsuza kadar yüzüp giderler. Şüphesiz bu sözler hem tecrübeye hem akla taban tabana zıt birer cehli mürekkep idi. Tabi bunları kimin söylediğini söylemiyor arkadaşlar. O söylemediğine göre biz de söylemeyelim. Cehli mürekkep ne demek? Cehli mürekkep arkadaşlar cehaletin bir alt derecesi. Birkaç kere tekrarladım ben bunu çünkü severim bu tabiri. Allah Teala insanı, hepimizin cahil olduğu konular var. Allah Teala insanı cehli mürekkepten korur. Cehli mürek, ce, cehalet bilmemek demek, cehli mürekkep bilmediğini de bilmemek demek. Arkadaşlar, ee, şüphesiz bu sözler, yani bütün varlık ezelden beri vardır ve herhangi bir tekamüle kapalıdır. Çünkü tekmülü kabul etmezsen terbiyeyi de kabul etmiyorsun. Biliyor musun? Tekamül yoksa Hidayet olacak mı, e işte nefsimizi geliştirmek olacak mı, terbiye olacak mıyız? Yani her şey olduğu gibi kalıyorsa değil mi? E bunlar hem tecrübeye hem akla taban tabana zıt birer cehli mürekkep idi. Hiç olmazsa tamamen müşahedemiz altına girebilen efradı eşyanın, yani bütün varlığı bırak bir tarafa. Hiç olmazsa bizim tamamıyla gözem, gözlemleyebildiğimiz bazı varlık çeşitlerinin dün yok iken ufacıktan hudusa gelip tedricen büyüdüğünü ve bilakis yine tedricen kaybolup gittiğini her gün bir tecrübe görüyoruz. Yani varlık aleminde önceden olmayan bir varlığın efendim minicik bir nokta kadar veya noktadan da küçük bir asıldan başlayarak meydana geldiğini, tedricen büyüdüğünü, geliştiğini, sonra tedricen yine de basamak basamak kaybolup gittiğini her gün görüyoruz. Bir tecrübe görüyoruz. Müşahedemizin ihatasına giremeyenlerin de, yani diyelim diğer evrenler, gezegenler, oralarda neler oluyor, onları gözlemleyemesek de böyle olduğunu, onların da böyle olduğunu istidlalimizle, akıl yürüterek, aklımızla biliyoruz. Şurada bir adacık fırlıyor. Sadece insan vücudu, canlılar değil arkadaşlar. Ee, neydi? National Geographic'te miydi? Bir e, şey vardı. Yaşayan gezegen, Planet Earth diye. E, efendim bir belgesel var. Mutlaka izleyin. Ben orada e, hepsini de izlemedim. Tekrar izlemem lazım. E, dağlarla ilgili bölümü izlemiştim arkadaşlar. En yüksek dağların e, tepelerindeki ısı farkından dolayı toprağın e, kayaların taşların sürekli çatladığını ve ufaldığını Bundan dolayı da aşağıya doğru bir akış olduğunu gözle görülemeyen Ve yılda yaklaşık 3-4 santim kadar dağların aslında kısaldığını e, anlatıyordu mesela çok acayip etkileyici bir şey çünkü biz onu dünyadan bahsederken varlık aleminden bahsederken Allah Teala onu biz yarattık ve eksiltiyoruz diyor bir başka yerde de genişletiyoruz diyor bunların hepsinin evrendeki bütün mahlukatın cansız maddenin de yani sürekli dönüşüm halinde olduğunu anlatan ayetler ve işte dediğim gibi bilim adamlarının çalışmaları birbirini tamamlıyor ama bunları ihata edecek yani her iki tarafın çalışmalarını da bir tefsirin gerektirdiği şartları taşıyan kendisinde ve bilim insanlarının yaptığı araştırmaların sonuçlarını da vukufiyetle takip edebilecek yetkinlikte araştırmacılara veya grup çalışmalarına eğer bir kişi bunun hakkından gelemiyorsa grup çalışmalarına ihtiyacımız şiddetle artıyor her geçen gün arkadaşlar. Bakın şimdi burada 100 yıl önce yaklaşık ne söylüyor Elmalı? Şurada bir adacık fırlıyor. Süzülmüş topraklar tahaccur ediyor. Taşlaşıyor. Taşlar eriyor. Madenler filiz veriyor. Bunu aklınız alıyor mu arkadaşlar? Madenler ağaçlar gibi filiz veriyor. Kayaların, toprakların arasında tomurcuklar ve o tohumlardan mütenevi otlar, ağaçlar, türlü türlü hayvanlar türeyor. Aynen böyle yazmış. Üreyor. Sümük gibi bir nutfenin içinde yüzlerce insan tohumu fışkırıyor. Tasfiye ve telkih ile biliyorsunuz döllenme esnasında yanlış hatırlamıyorsam zayıf olan seçenekler elenerek en güçlü, yani yumurta hücresi en güçlü sperm hücresini bulmaya çalışıyor. Kendisi için en elverişli olanı. Tasfiye ve telkih ile bundan lahza lahza, alaka, muduga devreleriyle rüşeğim yani embriyo, rüşeğimden canlı kemikli cenin, ceninden ağlayarak ve gülerek doğan bebek, tıfıl, Kademe kademe yuvarlanan, yürüyen, kekeleyen yavrucuk. Sonra koşup oynayan afacan çocuk. Sonra dişlerini değiştirip şahlanmaya başlayan murahık mümeyyiz ergenlik dönemi. Sonra çiçeğini açıp meyvasını vermeye özenen akıl bali. Sonra şahin gibi dünyaları tutan çalışkan bir delikanlı. Sonra aslan gibi kemaline ermiş kehli kamil yetişkin. Sonra cismaniyeti ruhaniyetinde erimeye... Cismaniyeti ruha yaşlılığı bu kadar güzel tarif eden var mı arkadaşlar? Cismaniyeti ruhaniyetinde erimeye ve reyi bakışı ihtiyarı seçimleri tercihleri süzülmeye daha böyle daha seçkin daha bakışı daha isabetli tercihleri daha isabetli kararları daha isabetli yani şey sahibi hikmet sahibi efendim süzülmeye başlayan bir ihtiyar nihayet hayır veya şer bir ruhu mahs olup uçmaya veya göçmeye hazırlanan bir pirifani hasılı mekan ve zaman içinde bakın hayatı özetledi arkadaşlar nefesten nefese la yuat ad", adetsiz sayısız şuur hamuleleriyle yürüyen ve her lahza suretten surete değişerek varacağı yere varan ve bütün bu tehavvülatta, bu değişimde hiç değişmemiş gibi ben ben deyip giden. Yani 30 yıl önceki ben de, 30 yıl önceki Fatma Bayram da ben diyordu. Şimdiki de ben diyor. Allah ömür verirse 10 yıl sonraki de ben. Hep aynı ben zannediyoruz. Halbuki her gün yeni bir ben yani. Çünkü hem fizik olarak varlığında bir şeyler değişiyor, hem ruh olarak varlığında ve insan olarak yani tırnak içinde insan olarak tekamül ediyorsak eğer veya Allah korusun tedenni ediyorsak da yani alçalıyorsak da değiş bu bir değişimdir, tekamül ediyorsak da bu bir değişimdir. Bütün bu tahavvüllatta, bu dönüşüm ve değişimde hiç değişmemiş gibi ben ben deyip giden insanlar akıp akıp gidiyorlar. O halde ki hiçbir zaman bugünkü alem, dünkü alemin her noktadan aynı olmuyor. Ve bütün bunların maverasından, ötesinden bütün bu cereyanları, bu akışları, bu değişimi, bu sürekli hareketi izhar ve rapt ederek onları ortaya çıkaran, hazırlayan ve ortaya çıkaran ve birbirine bağlayan yani her seferi, her dönüşümde sıfırlansaydı, reset atılsaydı kainatı arkadaşlar ilk yaratıldığı halili her şey, her tamam tekamül olsaydı ama o tekamülün her evresinde resetlenseydi kainatın hafızası sadece benim hafızam değil hepimiz her gün her şeye bütün varlık yani her şeye yeniden başlasaydı ne olabilirdi? Bunları rapt ederek bize daima vahdet şuurunu veren hep ben aynı ben olduğumu zannediyorum. İşte 60 senedir ben benim diyorum. Kadiri Kayyum bir hakikat her dem, her lahza ilanı vücut ediyor. Bütün bunların birbiriyle ilişkisini koruyan bu sürekli değişim ve dönüşümde dengeleri hiç bozmadan insanın müdahale ettiği yerler hariç arkadaşlar tabiata dengeleri, o varlıktaki dengeleri hiç bozmadan e, her şeyi bir dönüşümden geçiren sürekli efendim bir e, gücü güç her an varlığını bize ilan ediyor aslında bu hareketlerle, bu hareketle. Biz o lahzaya, o ana hal diyoruz ve bu hal içinde, şu andaki ana hal diyoruz ve bu hal içinde mazi ve istikbali yaşayarak o hakikate visal peyda ediyoruz. Hakikat ne? Bütün bu varlığı, bütün bu dönüşümü yaratan, kontrol eden ve yürüten Rab oydu hatırlayın. Alemi kendi haline terk etmeyen, bütün bu tekamülü e, tekamülün başında duran. Ona, işte onu gözlemleme şansımız oluyor. Aklımızla ve ben idrakimizle. Birazdan bir iki sayfa sonra bu ben idrakiyle ilgili yaklaşık iki sayfa bir metin var. İki üç sayfaya yakın arkadaşlar orayı ben size anlatmayacağım. Lütfen siz kendiniz okuyun. E, efendim... E, yani geçen de bir şey paylaşmışlar kimin Michel Foucault'un galiba bu bir pipo değildir diye böyle bir pipo resmi ve bu bir pipo değildir niye hakikaten çünkü o bir resimdir yani o bir pipo değildir onun onu, onu o Michel Foucault söylemiş de bütün dünyada meşhur olmuş aynısını arkadaşlar aynısını söylüyor gaz şey gazali diyorum dilim ona alışkın ona da alışkın öyle diyelim elmalı burada aynısını söylüyor kim bilir ondan önce Hangi sufiler, hangi kelamcılar, İslam felsefe filozofları da söylemişti aynı şeyi. Ama biz, tabii Michel Foucault bizden duydu, bizden öğrendi demiyorum ben. Çünkü üzerinde düşünen herkes bunu söyleyebilir. Burada galip olan bizim kendi medeniyetimizdeki klasiklerimizden bu kadar uzak oluşumuz, orada nelerden bahsedildiğini hiç bilme işimiz ve batıda söylenen bu tip sözleri sanki ilk kez onlar söylemiş gibi dünyada onlara hayran oluşumuz yani beni üzen taraf burası. Kendimi de için içine katarak söylüyorum bunu. Hakikat daima hakikat. Alem ise her an mütehavvil dönüşüm halinde. Ve murta bitan, murta bitan ve muntazaman mütehavvil. Yani böyle başıboş değil, dağınık değil irtibat halinde, birbiriyle irtibat halinde muntazam, düzenli bir şekilde bir dönüşüm var. Bu irtibat ve intizam ile akıl ve fikrimiz o hakikatin hakikat yaratıcı o hakikatin inkisatına, yansımalarına kalp ve şuurumuzda o hal içinde bizzat tecelliyatına şahit oluyor. Binaenaleyh müşahedenin, tecrübenin, aklın, Bil ittifak, vaki olan bu ifade ve ısrarları karşısında alemde huduz, yani sonradan meydana gelme, terbiye, tekamül mefhumlarını inkar etmek, yani maddeyi ezeli sayanlar, zaten onlar hani e, pozitivistler, maddeciler, yaratıcıyı reddediyorlar, alemde huduz iddia edenler onlar. Buna mukabil bir de ne var? Allah evet her şeyi yarattı hop diye bu şekliyle yarattı. Tekamül falan yok diyenler var bir taraftan da. Alemde huduz, terbiye ve tekamül mefhumlarını inkar etmek körlükten, cehli mürekkepten ve buhran-ı nefsiden neş'et etmiş bir dalalettir. Buhran-ı nefsî... Ya dikkatinizi çekiyorum işte benim söylediğim yani yaratıcıyı inkar eder e, inkar etmesi lazım ki istediği gibi yaşayabilsin çünkü arkadaşlar tekrar ediyorum tutarlı olmak isteyen bir zihin için yaratıcıyı önce kabul edip sonra da yok saymak e, imkansızdır yani bu kadar mükemmel bir şekilde işleyen bir sistemi ve seni var edecek ve bunlar hepsi sonra yok olacak anlamsız bir şekilde. Yani tekrar diriliş yok, huzuruna gelme yok, hesap yok, ödül yok, ceza yok. E, bu çok tutarsız. Onun için e, ne yapıyor? Yaratıcıyı da inkar ediyor. Alemde halk, ter, halk yaratma, terbiye, istifa ve tekamül bir sünnet-i cariye. Halk yaratma, terbiye. Derece derece mükemmele doğru götürme. Istıfa bu arada seçerek daha kuvvetli olanların, daha e, elverişli olanların bir sonraki nesle aktarımı. Efendim istifa o demek. Ve tekamül ve hep daha iyiye doğru. Senin, senin için en elverişli olana doğru gidiyorsun. Bütün canlılarda bu gözlemleniyor. O canlı türü için. En elverişli olana doğru. Tabi bu bir tek canlının hayatında gözlemlenmiyor arkadaşlar. Yüzlerce yıl içerisinde o canlı yaşadığı coğrafyanın şartları için en elverişli olan forma doğru evriliyor. Bunu görmemek işte ee, dalalettir demişti. Alemde halk, terbiye, ıstıfa ve tekamül bir sünnet-i cariyedir. Cenab-ı Hak'ın sünnetullah denilen işleyen bir kuralıdır. Ve Hak Teala da kemali mutlak bunun illeti tammesi olduğu. Yani bu tekamülü başlatan kim, planlayan kim? Nasıl oluyor da bu tekamül eee yani kendiliğinden ve rastgele olsa buradan kötü sonuçlarda çıkması gerekir. Yani hep mükemmele doğru nasıl gidiyor? Hep mükemmele doğru nasıl gidiyor? İşte bunun illeti bunu ilk başlatan bunun sebebi efendim e, Hak Teala olduğu her türlü şüpheden azadedir. Bunun için ahiren ilim ve felsefe alemde tabiri aharla tabiatta tekamül kanunun cereyanına katiyetle hükmünü vermiştir ve bugün terbiye, istifa, tekamül, beşeriyeti, akile ve alimenin üzerinde yürümek istediği bir kanun telakki edilmektedir. Yani bu tartışılmıyor artık diyor. Tekamül ise vahidi basitten vahidi mürekkebe. Yani bir birey var, basit bir birey. O basit, basit derken fizyolojik basitlikten bahsediyor efendim yoksa basit insan anlamında değil yani basit bir hücreden mesela vahidi mürekkebe kompleks bir bireye yani o vahid üzerinde umuru müteaddidenin çok çeşitli işlerin tedricen basamak basamak aşama aşama içtima suretiyle bütün o işlerin o tek bir basit bireyde Bunların basamak basamak, aşama aşama pek çok birbirinden farklı işlerin efendim içtima'ı, toplanması. Yani neler oluyor? Birçok şey oluyor o basit birey, kompleks bir bireye dönüşürken. Bunların içtima'ı suretiyle nakıs'tan zait ve kamile giden ve bilakis mürekkepten basita, müteadditten vahide inen bir seyri şu umudur. Ve tersi de var. Efendim mürekkepten basita, müteadditten vahide inen bir seyri şu umdur Fakat burada hakikat, şinas, ehli, il hikmet ile onların sözlerini çalarak veya anlamayarak istimal eden birçok kasırin, kasırin eksik noksan insanlar demek yani yetersiz. Yetersizlere de tesadüf ederiz ki bunlar bu tekamülü, bu mükemmele doğru gidişi, Hak Teala'nın bir eseri terbiyesi telakki etmeyip yani Rab isminin bir tecellisi telakki etmeyip müessirsiz, illetsiz yani hiçbir başlatanı yok, bir planlayanı yok, hiçbir onu tesir eden, onu etkileyen ve belirleyen bir güç ve kudret yok diye düşünüp böyle olarak tabiatta bizzat cari ve cebri icab ile hakim bir kanunu mutlak zannediyorlar. Ve hulasa terbiye ve rububiyeti değil istifa ve tekamülü tabiîyi tabiatın fevkindeki aynı hakikatin kendisi gibi zûm ediyorlar. Yani ina, e, inanan insan diyor ki bu tekamül kendi kendine olamaz. Bu kadar iç içe geçmiş varlıklar hepsi birden tekamül ederken birbirinin varlığını Tehdit etmeyecek şekilde tamamlayacak şekilde ve her biri ileriye gidecek şekilde efendim e, bir de tabii burada diyeceksiniz ki hocam ama noksanlar da oluyor işte e, bir takım e, anomaliler bu süreçte. Şimdi dediğim gibi ben burada kitabın dışına çıktığımda bilimsel açıdan yanlış bir şey söylerim diye çok endişeliyim kendi yetersizliğim sebebiyle. O yüzden çok dışına çıkmak istemiyorum. Yalnız bir matematikçiyle konuşurken enesim kulakları için nasıl? Bana bir matematikte bir nasıl diyelim olağanüstü bir durumdan bahsetmişti. En güzel onu matematikçiler anlatır lütfen onlardan dinleyin. Bilinçli kusurluluk diye. Yani sizin bir sistem kuruyorsunuz, o sisteme bilinçli bir, bilinçsizce değil, kontrol dışı değil, bilinçli bir şekilde bir kusur yerleştiriyorsunuz ve onda da bir amacınız var. Orada da bir amacınız var, bunun en mükemmel sistem olduğunu Yanılmıyorsam söylemişti. Yine teyit ederiz kendisinden ve yanlış söylemişsek düzeltiriz matematikçilerden. Efendim aslında dediğim gibi bu konuları matematiği bilen, biyolojiyi bilen. E, referansları da bilen e, kitabımızı bilen Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsnasını bilen e, bunları, bunları bir arada düşünebilen insanlardan dinlemeniz gerekiyor benden değil dolayısıyla ben tekrar metne dönüyorum e, ne yapıyorlar? tekamül kanununu bütün bunların fevkinde mutlak bir kanun ve, e, ve bunun bir düzenleyicisi yok akıllı bir bir hakikatle bağlı değil, bir hakikate büyük bir akla bağlı değil büyük bir akıl da yetmiyor da ne diyelim ona, büyük bir bilgiye büyük bir kudrete, kudreti i demişti, onu tekrarlayalım büyük bir kudrete bağ bağlı kabul etmeyen bir kanunla tekamül denen bir kanunla bütün bunların cereyan ettiğini düşünüyorlar hakikatin kendisini bu kanun olarak kabul ediyorlar ve bu suretle insanı sadece eczai alemin ekmeğine değil, alelıtlak ekmeli vücut farz ediyorlar. Sadece yani alemin cüzlerinin e, mükemmel bir unsuru yani alemdeki parçalar içerisinde en mükemmel olan değil, bütün varlık içerisinde en mükemmel olan e, diye farz ediyorlar. Buradan arkadaşlar işte hümanizm doğuyor, bunun felsefi sonuçları var. Yani siz Tanrı'yı reddettiğinizde ee, sadece işte bütün varlığı evrimle açıkladığınızda bunun mesela tarihi yorumlarken işte ilerlemeci tarih anlayışı diye bir sonucu var. Efendim e, felsefi anlamda insanın giderek mükemmelleştiği ve dolayısıyla hakikati bilebileceği, hakikati öğrenmek için kendi dışında bir irşada, bir irşada, bir mürşide ihtiyaç duymadığı. Burada mürşit Cenabak oluyor. Raşit isminin ee, muhtevasıyla. Efendim, ee, bu gibi sonuçları var. Yani e, evrimi yaratılışı e, açıklamada tanrıyı dışarıda bırakmak için yaratıcıyı dışarıda bırakmak için sığınılan bir teori olarak kabul ettiğinizde bu sadece yaratılışla sınırlı kalmıyor onu demek istiyorum Anlaşılmıştı bunun sosyal sonuçları var siyasi sonuçları var ahlaki sonuçları var felsefi sonuçları var bunları işte bu, bu sonuçları yaşıyoruz biz bugün yani benim bedenim benim bedenime kimse karışamaz benim tercihim benim tercihime kimse karışamaz bunun arkasında bunlar var çünkü ben mükemmelim çünkü ben öyle diyorlar yani şimdi şu anda açmış olan Fatma Bayram Hoca böyle dedi demesin lütfen efendim ben mükemmelim ben kusursuzum işte ben evrendeki en mükemmel varlığım hedef varlığım ben Dolayısıyla ben kendim için iyi olanı bilirim. Benim dışımda birinin bana benim için iyi olanı söylemesine benim ihtiyacım yok. Buralara kadar varıyor bunun sonuçları. Halbuki ilmi fen, felsefe ve hikmet bütün ciddiyetiyle bu zuğmun aleyhinde bağırıp duruyor. Çünkü ilm-ü fennin bedahate müstenit yani açık, çok açık ve tecrübe ile müeyyet, tecrübe ile teyit edilmiş zaruri bazı kavaniyle esasiyesi vardır ki, esas kanunları vardır ki ilim ve fennin, bunlar atıldığı anda ilim ve fen olmaz. Nedir bunlar? İlliyet, tenasub-ü illiyet, vahdet, hak. ilah ahireyi. İlliyet yani... Ortada bir durum varsa buna sebep olan bir şey olmak durumundadır. O durum kendiliğinden olmaz. Ortada bir durum varsa onun sebebi olmalıdır. Ve o durumla o sebep arasında bir tenasüp, bir uyum olmalıdır. Yani gerçekten o illet o durumu doğurabilecek ve hakikaten aralarında makul bir bağ kurulabilecek olmalıdır. Kurulabilecek olmalıdır. Vahdet yani bunların hepsi birbirini reddetmeyecek birbirinin yokluğuna sebep olacak şekilde olmamalıdır alemdeki nizam birbirinin varlığını destekleyecek şekilde olmalıdır ee, hak hakikat yani gerçek olmalıdır farazi ve efendim ee, sadece ee, teori düzeyinde olmamalıdır vesaire illiyetin en umumi ifadesi Yok iken var olabilenin herhalde bir sebebi vardır. Az önce söyledim. Yani her mevcudu ahir, yani sonradan meydana gelen şey, bir mevcudu mukaddem ile mesbuktur. Yani kendinden önce var olan biri tarafından yaratın, ortaya konmuştur. Yani nasıl diyeyim? Odaya girdiniz... Toz alınmış, temizlenmiş, haval havalandırılmış, işte yastıklar kabartılmış, sandalyeler yerli yerinde filan. Ne anlıyorsunuz? Bunu birisi düzeltmiş. Yani ortada bir durum varsa o durumun bir illeti vardır. Ee, hele de odanın önceden dağınık olduğunu biliyorsanız değil mi? Yani her mevcudu ahir, sonradan meydana gelen şey, bir mevcudu mukaddem, önceden var olan bir şey ile mesbuk. O onu geçmiş. Ve onun tesirine mukarindir, onun tesiri sonucu meydana gelmiştir, düsturudur ki, yokluk varlığa illet olmaz. Hiçten hiçbir şey husule gelmez, hiçlikten hiçbir şey husule gelmez. Yani mağdum ilken mevcut olan eşya kendilerindeki o yokluktan yine kendi kendilerine değil, Behal mevcut bir mucidin tesiri icadı ile vücuda gelir. Yani eşya yani şeyler dediğimiz şey, var bütün bu kainat yoktu değil mi? Yokluktan biliyoruz çünkü bunun varlığının bir başlangıcı var. İşte bir takım hesaplamalar karbonla ilgili galiba bir takım hesaplamalar yapılıyor ve hakikaten oradan Big benge gidiyorsunuz yani. Yoktu. Yokluktan varlık meydana gelmez ve kendi yani kendi kendine olmaz muhakkak bir var edene ihtiyaç var hadisatta şuur ilim akıl gibi malulat illetlendirilmiş şeyler meşrut olup dururken bunların illeti tameyi mutlakasını bunlardan arii kör bir kuvvet bir kör tabiat gibi tasavvur etmek manasına tabiiliğin fununu tabiiyede de yeri yoktur yani şuur ilim, akıl nasıl oldu da kör bir kuvvetle, kör bir tabiatla meydana geldiler. Özellikle nörobilimciler mesela bunun üzerinde çok duruyorlar. Yani bu beyin işte şu anlı inceliyoruz, yapısını bakıyoruz. Şu kimyasallar var, şu proteinler neyse artık ben de bilmiyorum. Şunlardan oluşuyor falan. Tamam da yani acı çekiyor, hissediyor, üzülüyor, seviniyor, hayal kuruyor, anlıyor. E, felsefe üretiyor, bu maddeler, bu saydığımız kimyaları, o, o elementleri bir araya getirelim biz. Onu verebiliyor muyuz? O şuuru ona verebiliyor muyuz? İşte ve nefakhtü min ruhi o. Arkadaşlar, dolayısıyla bunu kör bir tabiat gibi tasavvur etmek bu şuurun kaynağını... E, Fünunu tabi bu manadaki tabiiliğin yani doğa doğa var etti bunları demenin fununu de tabiat bilimlerinde yeri yoktur. Bunun için ulema ve hukemayı tabiat tabiatı inceleyen alimler ve filozoflar tabiatta yani alemde kanunlu tekamülü takrir ederken tekamil kanununu kabul ederlerken yerleşik yani e, ikrar ederlerken varlığını kabul ederlerken kör nakıs bir tabiatın mebde ve illetikül kül olmasını değil. Yani tabiat e, ma, hani kör bir madde tamam mı arkadaşlar? Bir madde yani elementler işte belli sayıda atomlar Bunların illet yükül, bütün varlık işte onlarla başladı. Onlar dönüştüler, dönüştüler, dönüştüler ve nihayetinde böyle hisseden, düşünen, felsefe üreten, sanat üreten, müzik üreten insana dönüştüler bu atomlar. Ee, bunu kastetmiyorlar. Vacibul vücut, bütün yani varlığı zorunlu olan, Hak Teala'yı kemali namütenahisiyle, sonsuz mükemmelliğiyle, mülahaza ve tasdik etmek şartıyla tabiatta tekamülü takrir ve izah etmişlerdir. Çünkü böyle olmasaydı yani siz bu tekamül nazariyesine e, olağanüstü yani olağanüstü demeyelim e, sonsuz bir kudrete ve kemale malik bir kudrete bağlamazsanız Tekamül nazariyesine, tekamül kanunu ilmin fennin künhü olan illiyet ve bir illiyet kanununa muhalif olacağı için ilmi olamazdı diyor. Efendim burada kalalım evet saat 7 olmuş maalesef istediğimiz yere gelemediğimiz gibi yaklaşamadık bile öyle diyelim tam ortada bir yerdeyiz. E, hakkınızı helal edin yani doğrusunu isterseniz ben de daha hızlı ilerlemek istiyorum ama bir türlü elimden gelmiyor. Yani haftaya e, tam ortasında kaldığımız Rabbul Alemin tefsirinin tekamülle alakasını görmeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar.